sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır istemeyi nasip etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin kardeşlerim. Rabbimiz Ey kullarım benim afiyet verdiklerim müstesna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 Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle hepiniz günahkarsınız. Öyleyse benden tövbe dileyin ki, mağsır et ki sizi bağışlayayım. Ve yine hepiniz hidayete muhtaçsınız. Yani doğan çocuk Müslüman olarak doğmuyor kardeşlerim. Bugün şu topraklarda yaşayan insanlar kendini Müslüman olarak görüyorsa doğar doğmaz otomatik ben yani çocuğunuzu ne görüyorsunuz?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 müslik yapmaya çalışıyoruz. Ama mükellef olduktan sonra kul artık yolunu ne yapıyor? Kendisine ulaşan doğrularını düzeltiyor. Evet. Bugünkü mavzumuz büyük günahlardır. Büyük günahlar azabı büyük olan günahkar, günahlar anlamına gelir kardeşlerim. Ve kelimede kebir büyük ve büyüklük taşlama kelimesinden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 Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sözleriyle açıkla kavuşturulmuştur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam büyük günahları sayarken Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanızdır diyor. Günahların en büyüğü budur kardeşlerim. Allah bizi de nestimizi de Allah'a şirk koşmaktan deli buyursun. Bu günahların en büyüdür. Sonra ana babaya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 yatış yetiş yapayım, yatış şeyhim gibi birçok şeylere ne yapıyorlar gidiyorlar veyahut da rabuta dediğimiz pisliklere düşebiliyorlar. Ve rabutta boyunlarına bağladıkları birçok tılsımlarla veyahut koruyucu veyahut cevşen dedikleri şeyleri araya koyarak itikatlarını ne yapıyorlar yıkma yoluna gidiyorlar. Ve yeni doğan bir çocuğa bir maşallah takma veyahut kapılara atmalı takma veyahut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 Bu dört tanesi kalpten alakalıdır ve insan dinden çıkarak. Dört tanesi ise dilin amellerine girer büyük günahların. Birincisi yalan şahitlik kardeşlerim. İkincisi evli bir kadına zina iftirası yapma. Üçüncüsü yemini kalmış dediğimiz e, yalan yere yemin etme. Ve üçün, dördüncüsü ise şihir. Bu da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 sünnetin itikaadi ise günahlar e, üç ayrılık kişinin kendi nefsine ait kullara ait ve Allah'a ait olan e, meselelerdir kendi nefsi ise Allah'ın mehsiyetine kalmıştır. Allah dilerse azab eder Dilerse affeder. intihardı içkiydi işte sigara içmesiydi işte ne bileyim küçük günahlarıydı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 ve kendisinde de hiçbir şey kalmaz. Daha da devam ederse Tars-ı günahı alınır buna verilir. Bir üstü ne yapar? Cehenneme düşer diyor. Rabbim bizi de, neslimizi de böyle duruma düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Demek ki gündeyip kılmış olduğumuz beş vakit namaz bizim e, günahlarımıza neymiş? Kefaretmiş. Peki namazın insanı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 Aynısı namazımıza da ne yapıyor? Yansıyor. Bir gün Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Abbas mescide geliyor. Mescitte adamın birisi böyle durmuş namaza, türkü gibi her tarafı baktığını, orasını, burasını şöyle kasadığımı görüyor. Eğer diyor onun talbinde biraz iman olsaydı, Allah'tan hayal ederdi, sağa sola bakmaz. Orasını, burasını ne yapmaz? Uğraşmazdı. Bizim zamanımızda diyor kişi namaz kılarken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 cennete, cehenneme ebedi olarak bakar ama ehli i sünnet günahı cehenneme gireceğini ve hardel tanesi kadar imanı olanın cennete gireceğini, cehennemden çıkacağını söyler. Ve şefaata da iman eder. Evet. Günahın özelliklerine geldiğimizde büyük günahları Allah Resulü sallatu vesselam el mubikat yani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 zararlı olduklarını söylemiştir. Ve gerçekten korkusuzca işlenen günahlar, pervasızca işlenen günahlar yüzünden de topluluklar ne yapmıştır? Felak olmuştur. Hatta birçok e, derslerde misal vermişimdir. İbn-i Mace'de gelen bir rivayet var. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şeyi diyor, işlediğinizde sizden hayır namına bir şey ne yapmaz? Kalmaz.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 Bozuyor. Hatta aldığımız bir nefesten dahi hastalık gelmesine ne yapabiliyor? Sebep oluyor. Yani bu da istenen günahlar yüzünden kardeşlerim. Ha, bu noktada ben bu günahları işlemiyorum. Sen bu günahları işlemesen bile bunlara duyarsız kalıyorsan aynı belaya. Sen de mükdelar ne yapıyorsun oluyorsun. Evet. İslam bir takım davranışların hata olduğunu bildiriyor ve onların yapılmasını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 Ben dersteydim. Önemli değilse son okumuşalım. Tabii. Buyur. Şu an sohbetteyiz bayanlarla. Ee, saat, tabii saat üç gibi şey yaparız. Biteriz. Rahat olur. Evet. Müsait olur. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam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 siz hiç günah işlemeyecek olsanız Allah günah isteyen bir topluluk halk eder. Onlar günah işler ve tövbe ederler. Allah da onların tövbelerini ne yapar? Affeder. Burada ha nasılsa bu nasıl Ben günah işler, tövbe ederim. Bu mana çıkmamalı kardeştir Ama günah istemişsen de muhakkak ne yapacaksın? Tövbe edeceksin. Allah bizleri mağfiret etsin.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 tarif edilen ifadede kebirenin alanı veya tarifi dışında kalan yani hakkında bir cezahat bulunmayan cehennem ateşiyle de tehdit edilmeyen günahlar diye izah edilmiş. Tevbe ile veya iyi amellerle silinebilen küçük günahlar çeşitli nedenlerle büyük günaha dönüşür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 ee, kocaman bir ateş olan o çölde bulunan bütün canlıları yok eder gider diyor. Alo. Halikaselam var anlatımlar. tam Ders deyip nasıl? Önemli mi? Tabii sor bakalım. Vallahi ilacın adı aklımda değil. Ee, eve bıraktıydım. Harına bir sor, buzdolabında bir baksın söylesin. O küçük dolabın şeyinde favorik ismi, öyle bir şeydi. Tamam Tabi Tabii tabii. iki tane düşürdüm. Tamam. Altyazı selamun aleyküm. Altyazı selamun aleyküm. Hadis-i verdiği e, e, anlama dikkat ederseniz kardeşler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 getirecek bir taşıyıcı, taşıyıcı olmasına binaen ondan Müslümanın da ne yapması uzak durması gerekir. Evet. Bir kişinin büyük günah işleyecek noktaya gelmesine rağmen bir günüm işlememesi de ona birçok hayrı ne yapabilir? Kazandırır. Mesela şöyle bir misal vereyim daha net için Kadınları ele alalım. Allah Azze ve Celle bir kadın dışarıya çıktığında ne yapsın?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 Konu burada ayrı bir mekana gidiyor. Muhataba göre günahlar diye bir bab açtım. İnşallah bir dahaki derste isterim. Allah subhanahu ve teala bizleri günahın küküşünden de büyüğünden de uzak eylesin. Rabbim subhanahu ve teala hakkıyla tövbe eden, kendini arındıran ve ibadetlerine çok çok sıkıları da şanını kullanırlar. Unutmayalım bir abdestli yanet dayanamayalım.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 Elhamdülillah doktorum